Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ayet el-Kürsi'den sonra tesbihe üflemenin anlamı nedir? Dindeki yeri nedir? Tesbihata başlamadan önce tesbih taşlarına bazı insanlar böyle sağdan sola, soldan sağa doğru üfleme yapıyorlar. Ayet el-Kürsi'yi okuyorlar ve daha sonra tesbihatı yapıyorlar Özellikle camilerde bunu çok görüyoruz. Ancak bu hem tesbih taşlarıyla tesbihat yapmak hem de bu şekilde tesbihe üflemek bidattır. Yani dinde bunun bir delili bulunmamaktadır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, tesbihatını parmaklarıyla yapmıştır. Sahih sünneti içerisinde böyle boncuklu tesbihat yaptığına dair bir delil bulunmamaktadır ve tesbihe Üflediğine dair de bir delil bulunmamaktadır. Ancak bu şuradan gelmiş olabilir. Peygamberimiz yatmadan önce e, yaptığı dua hakkında şöyle bir rivayet var. Allahu Alem buradan geliyor bu. Hz. Ayşe annemiz anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yatağına girdiği zaman muavize teyni ve kullhü vallahu okur. Ellerine üfleyip yüzüne ve vücutuna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi. Böyle bir rivayet var. Burada vücudun ellerine üfleme kısmı Allahu Alem caiz görülüp burada uygulanmaya çalışılmış. Ancak şunu unutulmamalıdır ki her sünnet yerli yerince yapılmalıdır. Bir yerde yapılan sünnet delil olmaksızın alınıp başka bir yerde uygulanmaya kalkılırsa bu da bidat olur. Yani nerede yapmışsa peygamberimiz orada yapmak gerekir. Nerede uygulanan bir ibadet varsa aynısını orada yapmaya çalışmalıdır. Farklı bir uygulama içerisine girmek bidat çıkarmaktır. Çünkü eğer bu uygun olsaydı, caiz olmuş olsaydı elbette ki bu ümmetin en hayırlıları olan sahabe namazdan sonra tesbihatını bu şekilde yapardı. ve Tesbihlerine üflerdi. Biz de bunu bilirdik. Ama böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bunu yapmak, tesbihe üflemek bid'attir. İslam'da bunun delili yoktur. Elhamdülillah Rabbil alemin.